Bundan sonra ben bunu inceleyeceğiz ayetler hakkında. Ee, şimdi şimdi de başlamış olarak anlatmayacağım. Bugün size anlatacaksınız şimdiye kadar anlattıklarımı. Ben sadece soru soracağım. Şimdi birinci gün demişti ki Allah Azze ve Celle, Kur'an-ı Kerim'de müminlerin kafirleri dost tutmasını yasaklıyor. Müminlerin dostu ancak da ancak müminlerdir diyor. Peki demiştik ki bunun delilini kim söyleyecek? Müminlerin kafirleri dost edilmesinin yasak oluşuna dair delil kim söyleyecek? Muhammed söyler. Nasıl? Bakalım diyeyim. Tamam oku varın el 28. <gülüyor> <gülüyor> tamam bu da kâzibîn ev yelâ Ne demek bu manası? Yani müminler müminleri bırakırsa kafirleri, müminler, kafirleri ne yapmasınlar? Kafirleri dost edinmesinler. E şimdi ee, dedi ki, bu ayet-i söylediğimiz zaman, yani mümin kesinlikle kafiri dost edinemez. Müminin dostu mümindir. Allah da Resulü'dür ve müminlerdir. Mümin sürekli kafirlere buğz etmek zorundadır. Müminlerle kafirler arasında bir sevginin oluşması da mümkün değildir. Bunun sebebi nedir? Yani neden dolayı Allah Azze ve Celle bizim müminleri, kafirleri dost edinmemizi yasaklamıştır Hacı Mustafa? Hayır, Sizin onların Tamam, bu bir tanesi Başka? Sana diyorum, çekme. Bu He? Evet. Aklına gelmiyor. Aklınıza getirin deriz. Ben evet. evet. Allah'a ve kasıb-ı rahmeti yüme yeşe Allah'a uzun kalınlar. Ne demek? Ehli kitaptan kafirler e oluşturuyor. Allah'tan size bir hayır indirmesine asla açamazlar. Ee, Allah'ın elbine hayır indirir. Tamam. Şimdi mümin kafiri kendine ne yapamaz? Dost edinemez. Bunun sebebini çünkü Allah subhanahu ve teala'nın <gülüyor> sünnetine göre müminlerle kafirler arasında bir hayır anlaşmasının olması mümkün değildir. Kafirler, müminler için asla ve asla ne yapmazlar? Asla ve asla hayır istemezler. Şimdi kafirler, müminler için hayır istemeyeceğinden dolayı, sürekli Müslümanlara zarar verdiklerinden dolayı, Allah Azze ve Celle müminlerin kafirleri dost edinmelerini yasaklamıştır. Öyle mi? Şimdi biz demiştik, İslam'da bazı yasaklar vardır. Kişi bu yasakları yaptığı zaman haram işlemiş olur, fasık olur. Bazı yasaklar vardır, kişi bunları işlemiş olduğu zaman küfür işlemiş olur ve kafir olur. Müminin kafiri dost edinmesi. Yasak ise eğer. Peki bu yasakın cinsi nedir? Yani adam bu e, kafiri dost tuttuğu zaman fasık mı olur mu kafir mi olur? <gülüyor> ne olur Sadabir? Kafir olur. Niye? Adem'in söylediğini devamında kim bunu yaparsa onun Allah katında hiçbir şey yoktur onun için. Hangi ayet bu? Alindir? 28. <gülüyor> kim de kafirleri dost tutarsa onunla Allah arasında ne yoktur? Hiçbir <gülüyor> bağlantı yoktur. Allah'ın yanında onun hiçbir değeri yoktur. Başka bir ayet daha ezberlemiştik. Allah. Geçen hafta hangisini ezberlemiştik? Şey ezberlemedik biz, bir Elveremedik. Elveremedik mi biz Nisa Suresi'ndeki Beşşirin münafiqeyne bi'ennele Şimdi Allah Azze ve Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde demiştik ki bu yasağın küfür manasında olan bir yasak olduğunu ve müminlerden kafirleri dost edinenlerin kafir olduğunu beyan ediyor. Bunlardan bir tanesi Alimran suresi 28. ayet. وَمَنْ يَحْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْكَ مِنَ اللّٰهِ فِي شَيْءٍ Kim de bunu yaparsa, yani müminleri bırakırsa, gider kafirleri dost edinirse, onunla Allah arasında hiçbir bağlantı yoktur. Bunlardan bir diğeri Nisa suresinde Allah azze ve celle diyor ki بَشِّرِ مُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابَ الْعَلِيمَ O munafıkları Elin verici bir azabla müzele. اَلَّذ۪ينَ يَتَّقِذُونَ الْكَافِر۪ينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ O münafıklar ki müminleri bırakıp kafirleri kendilerine dost edinirler. اَيَرْتَغُونَ اِنَّهُمُ الْعِزَّةِ فَاِنَّا عِزَّةَ lillahi جَمِعًا O kafirlerin yanında izzetimi arıyorlar muhakkak ki izzetin tümü Allah'a ait. Başka bir ayet kerimede Allah Azze ve Celle diyor ki يَا اَيْوَا الَّذ۪ينَ <Gülüşmanlık> köyde, <politique> <gülüşman> Ey iman edenler! Yahudi ve Hristiyanları dostlar edinmeyin. Çünkü onlar birbirlerinin dostlarıdılar. Sizden de kim onları dost edinirse o da onlardandır diyor Allah Azze ve Yani Yahudi ve Hristiyan'a dost edinen adam ayetin nasıyla Yahudi ve Hristiyan gibidir. Aralarında hiçbir fark yoktur. Bu haftaki ayet-i ise işte yet yeni bir konu var. Yani kafirleri dost tuttuğu halde iman ettiğini iddia eden insanlara cevap veriyor Allah. Yani adam ben bir taraftan müminim diyor, öbür taraftan kafirleri kendine dost ediniyor. Allah Azze ve Dele bu ayet kelimelerde bunlara cevap veriyor. Eğer diyor onlar Allah'a, Resulüne ve Resulüne indirilene iman etmiş olsalardı o kafirleri ne yapmazlardı? Dost tutmazlardı. Demek bir insan ne kadar da Allah'a iman ettiğini söylese, Resulüne iman ettiğini söylese O'na indirilen kitaba iman ettiğini söylese, Allah azze ve bu adamın imanını kabul etmiyor. Neden dolayı kabul etmiyor Allah azze ve derle? Kafirleri dost edildiğinden dolayı. Peki kafirleri dost edilmek ne demektir? Yani Allah yasaklıyor ve bunu yapanın kafir olacağını söylüyor. Peki bir insan ne yaparsa birini dost edilmiş olur. Ne yaparsa olur? Sana, kitap ne yaparsan insan dostuza, dost tutmuş olduğuna? Sevgi beslemesi ona yardım Sevgi beslemesi. Şimdi biz demiştik ki dostluk kelimesi Arapçada birçok manaya gelir. Bir insanın birine sevgi göstermesi, bir insanın birine yardım etmesi, bir insanın birine tabi olması, bir insanın birine e, tazim etmesi, birine ikramda bulunması, ona saygıda bulunması. bunlar hepsi birinin saffında bulunması. Bunlar hepsi dostluğun manasına girer. Fakat Kur'an-ı en büyük e, veya da Arap Lugatında en çok kullanıldığı yer Nerededir demiştik? Severek bir insanın birine ne yapmasıdır? Yardım etmesidir demiştik. E demiştik, sevgi insan içinde olan bir olay olduğundan dolayı Biz insanların sevgisine göre insanlara hükmedemeyiz. Çünkü kimi kimi sevdiği bilinmez. Acayi içinden belli olur. Neye göre hükmedebiliriz biz insanlara? İnsanların zahirine göre. Kim kime yardım ediyorsa Kim kime tabi oluyorsa kim kimin sapında ve ordusunda yer alıyorsa, demek ki orayı ne yapmıştır kendine, orayı kendine dost edinmiştir demesi. Hatırlıyor musunuz burayı? Hatırlıyorsunuz. Tamam. <gülüyor> Buraya kadar geldiğimiz dersleri yazmayan kim var? Normal gruba ait olup da yazması gerekenlerden. <gülüyor> O yani ben Anlamadım. Birkaç kendisini yazmadın Başka? Ben de yapmadım. Ben de, ben de yapmadım. Başka? Sizin var mı talebeler? Sizin yok. Var mı senin ekseğin? Sizin? Sabahat'ın nerede? Sabahat'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan başka ilah olmadığına Muhammed'in Muhammed Allah'ın elçisi olduğuna şahitlik etmeleri namaz kılmaları ve zekat vermelerine kadar insanlarla savaşmakla emri Eğer bunları yaparlarsa benim elimden mallarını ve kanlarını korumuş olurlar. İslam'ın koyduğu haklar bunun dışındadır. Diğer görülmeyen konuları hesapları ise Allah'a aittir buyurmuştur. Şimdi bu hadis-i şerifte Yine iman bölümünde imanla alakalı olan bir hadis olduğu için İmam Bukhari burada zikrediyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ben insanlar kelime-i şehadeti söyleyene kadar yani Allah'tan başka ilah yoktur, Muhammed onun kulu ve etkisidir diyene kadar namazı kılıncaya kadar ve zekatı verinceye kadar ben insanlarla savaşmakla emri olurum. Demek ki o zaman bir insanın Müslüman olup Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kılıcından kurtulabilmesi için şart nedir? <Gülüyor> kelime-i şehadet söyleyecek, namazı kılacak ve aynı zamanda ne yapacaktır? Zekatı da verecektir. Daha önce hatırlıyorsanız şöyle bir şeye değinmiştik. Demiştik ki namaz, zekat ve kelime-i şehadet birbirinden ayrılmazlar. Yani bir insan sadece kelime-i şehadeti söylemekle Müslüman olmaz. Aynı zamanda ne yapması lazımdır? Namazda kılması lazımdır. Aynı zamanda ne yapması lazımdır? Zekatı da vermesi lazımdır. Bu Bununla ilgili bir de ayet vardı. Nerede geçiyordu bu ayet? Ne diyor duayet? Namazı ve <gülüyor> Eğer o müşrikler, mekânı müşrikler, tövbe ederlerse, yani şirki bırakırlarsa, ve aynı zamanda namazı kılarsa, ve aynı zamanda zakatını verirlerse, dinde sizin kardeşlerinizdirler diyor Allah Azze ve Demek bir insanın bizim dinde kardeşimiz olabilmesi için sadece la ilahe illallah demesi veya eşhedü la ilahe illallah demesi yetmiyor. Aynı zamanda ne olması lazımdır? Namazda kılması lazımdır. Aynı zamanda ne olması lazımdır? Aynı zamanda zekatı da vermesi lazımdır. Zaten demiştik, bu hadisin söylenme ne için söylenmiştir bu hadis? Bu hadis, Hz. Ebubekir ile Hz. Ömer arasındaki bir tartışmanın akabinde söylenmiştir. Öyle değil mi? Fikredilmiştir. Hz. Ebubekir döneminde insanların bazıları, biz zekatı vermeyeceğiz dedikleri zaman Hz. Ömer diyor ki vallahi ben onlarla savaşacağım. Peygamberimize verdikleri bir oğlağı dahi bana vermez derse eğer diyor ben onun üzerine onlarla savaşacağım. Hz. Ömer de orada ona diyor ki ey Resulü halifesi nasıl la ilahe illallah diyen insanlarla savaşacaksın? Yani demek ki bu irca meselesi yeni bir mesele değil. Yani şeytan sürekli insanlara bunu fısıldıyor. Hz. Ömer dahi yani nasıl oğlan diyor sen la ilahe illallah diyen bir adamla savaşırsın? Hz. Ömer orada diyor ki vallahi ki namaz ile zekatın arasını ayırırsa, ben onlara ne yapacağım? Ben onunla savaşacağım. Daha sonra sahabe icma ediyor ve ne yapıyorlar? Şeylere savaşıyorlar, ee, kafirlerle savaşıyorlar. Onların döneminde zekatı vermeyenlerle. Şimdi burada <gülüyor> elimizde üç tane madde var. Kelime-i şehadet var, namaz var, bir de var, bir de zekat var. Demek ki bir adam kelime-i şehadeti söylese, namaz kılsa, zekatı vermese iman olur mu bu adam? Bu adam Müslüman olmaz. Neden? Çünkü zekat da kelime-i şehadetin hakkındadır. Bir insan zekatı verse kelime-i şehadeti söylese, ee, namaz kılmasa Müslüman olur mu? Gene bir adam Müslüman olmaz. Sadece birinciyi söylese, ikinci üçüncüyü söylemese gene bu adam ne olmaz? Gene bu adam Müslüman olmaz ki sahabe bunlara Müslüman muamelesi yapmamıştır. Mesela sahabenin mürtet diye savaştığı insanlara bakın. Kelime-i şehadeti söylüyorlar. Namazda kılıyorlar. Öyle değil mi? Sadece ne diyorlar? Biz zekat vermeyiz diyorlar. Sahabe bunu ne yapmıyor? Sahabe bunu kabul etmiyor. Ve bu insanlarla sonuna kadar savaşıyor. Peki kelime-i şehadetten kasıt nedir burada? Yani bir insan hiç hiçbir şey bilmeden etmeden direkt kelime-i şahadeti söylese bu adam Müslüman olur mu? Olmaz. Niye olmaz? Başka? Başka? Şimdi var, aynı konuda bir konuda ayet ve hadis varsa biz o ayet ve hadisi yan yana koyduğumuz zaman veya aynı konudan bahseden e, hadisleri yan yana koyduğumuz zaman veya aynı konudan bahseden ayetleri yan yana getirdiğimiz zaman birbirindeki muradı ve maksadı açıklarlar. Mesela diyelim ki bir konuda iki tane şey var, iki tane e, ayet var veya hadis var. Biz bunları yan yana getirdiğimiz zaman, ayet ile hadisi yan yana getirdiğimiz zaman Diyelim hadiste bir cümle var. Bu cümle anlaşılmıyor. Ayetteki mana hadisteki cümleyi ne yapar? Ayetteki mana hadisteki cümleyi açıklar. Aynısı bunun tam zıddı ne için geçerlidir? Ayet ve hadis, hadis ve ayet için geçerlidir. Şimdi bizim elimizde iki tane şey var. Bir ayet var ve hadis var. Hadiste peygamberimiz diyor, kelime-i şehadeti söyler, namazı kılar, zekatı verirlerse ben onlarla savaşmam. Öyle mi? Ayette ne diyor Allah? Şirkten tövbe eder. Namazı kılar ve zekatı verirlerse sizin dinde kardeşlerinizdirler. Onlarla savaşamazsınız. Demek ki kelime-i şehadetten kapı neymiş? İnsanın şirkten tövbe etmesiymiş. Yani bir insan şirk halindeyken kelime-i tevkidi akşama kadar da söylese o adamın kelime-i tevkidi olmaz? Kelime-i tevkidi kabul olmaz. Çünkü ayetler hadisleri, hadisler de ayetleri ne yaparlar? Açıklarlar. Demek ki tövbe cüresindeki ayet kelime-i şehadetin manasını açıklıyor kelime şahadet neymiş şeyhın? In? Bir insanın şirkten tövbe etmesi demekmiş. Mesela buna bir tane örgü verelim şimdi. Diyelim ki bizim yanımızda bir tane adam var. Bu adam diyor ki işte La ilahe illallah Muhammedun Resulullah ve eşhedü en la ilahe illallah eşhedü enne Muhammedun Resulullah. Şimdi bu adam bu kelimeyi söylerken oy veriyor mesela. Bu adam bu kelimeyi söylerken putun önüne soruyor onu gönderiyor mesela. Bu adam bu kelimeyi söylerken tağutun ordusunda askerlik yapıyor mesela. Aynı zamanda bu kelimeyi söylüyor. Şimdi bu adamın bu kelimesi, bu adamı Müslüman yapar mı? Neden dolayı yapmaz? Çünkü adam şirkten tövbe etmemiştir. Şirkten tövbe etmediğinden dolayı da bu kelime insanı ne yapmaz, bu kelime insanı Müslüman yapmaz. Şimdi mesela buna bir tane şey yapalım, örnek verelim. Adamın biri diğerim burada namaz kılıyor. Yani geldi burada namaza durdu bizim yanımızda. Namaza durduktan sonra bir tane sigara yaktı mesela. Bir de çıkardı, bozmayı, kumaklarını taktı, kullardan müzik dinliyor adam. Ama namaz kılıyor. Yani namazı bozmuyor adam. Bildiğimiz namaza devam ediyor. O sırada sizden biriniz içeriye girdiniz. Adam başladı sizinle muhabbet etmeye. İşte Osman'ın adını atsın, iyisin, nasıl? Ama namazı bozmuyor adam. Yani kendine göre namaz kılıyor adam hala. Sizi ne de biraz muhabbet etti bu adam? Selam verdikten sonra. Şimdi ben bu adama diyorum ki sen namaz kılmadın. Öyle mi? Bu adamla da ki, yok ben namaz kıldım. Ben diyorum ki sen namaz kılmadın. Yani böyle bir namaz olmaz. Adam da ne diyor? Adam da diyor ki ben namazı kıldım. Bu adam bin kere de ben namazı kıldım dese namazını bozmadan devam etse de bu alana İslam'a göre namaz kıldı denilir mi? Denilmez. Neden dolayı? Çünkü namaza tam zıt olan fiilleri namazın içerisinde yaptığından dolayı. Yani zıtla zıddın tam tersi bir arada ne olmaz? Bulunmaz hiçbir zaman. Siyahla beyazı bir araya toplayabilir misiniz? Şu çalı. Aynı anda siyah, aynı anda beyaz olabilir mi? Bir noktası. Aynı anda siyah, aynı anda beyaz olamaz. Ya siyah olur veya tanı olur veya da beyaz olur. Bir insan da aynı zamanda hem müşrik hem de Müslüman olamaz. Şirk ameli işleyen bir insan her ne kadar şirk ameli işlediği zaman kelime-i şehadeti de bu insanın kelime-i şehadeti ne değildir? Kelime-i şehadeti makbul değildir. Namazda yiyen, içen ve insanlarla konuşan adamın durumu gibi. Adam tamam namaz kılıyor olabilir. Namazın hareketlerini yapıyor olabilir. Fakat bu adama ne denmez? Namaz kıldı denmez. Aynı şekilde şirk ameli işlerken adam kelime-i veya kelime-i söylüyor olabilir. Ama bu adama ne denmez? Kelime-i söyleyen bir Müslüman denmez. Neden dolayı? Çünkü tam zıddını işlediğinden dolayı. Şimdi güzel. Başka bir nokta bu hadiste. Şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ben kelime-i şehadeti söyleyene, namazı kılana ve zekatı verene kadar insanlarla savaşmakla elbolundum. Eğer bunları yaparlarsa diyor Peygamberimiz kanlarını benden korurlar. Yani ben onları öldürmem diyor. Öyle mi? Hadisin devamında. Demek ki bazı fiiller vardır kişiye Müslüman muamelesi yaptırır. Öyle mi? Bazı fiiller vardır kişi onu yaptığı zaman karşıdaki insanlar o Müslüman muamelesi yapmak zorundadırlar. Ama bu hadis bunun delili. Peygamberimiz diyor namazı kılar, e, kelime-i şehadeti söyler, namazı kılar, zekatı verirlerse kanlarını benden korumuş olurlar. Yani ne demek bunun manası? Ben onlara Müslüman muamelesi yaparım. Güzel. Şimdi şöyle bir soru soralım. Şimdi biz bu toplumda yaşıyoruz. Şu görmüş olduğunuz toplumun içerisinde yaşıyoruz. Bizimle aynı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gibi insanlara muamele ederken elimizde bir ülke olması lazım. Kime Müslüman muamelesi yapacağız? Kime kafir muamelesi yapacağız? Öyle mi? Mesela ne demek istiyorum? Adamın arkasına namaz kılacak mıyız? Adamın kızıyla evlenecek miyiz? Veya adam bizden kız istemeye geldiğinde kız verecek miyiz? Adam öldüğünde cenazesini kılacak mıyız? Adamın Müslümanların medanlarına görecek miyiz? Bunları yapabilmek için bir adama bazı İslam alametlerini yapması lazım ki üzerinde bazı İslam alametleri olması lazım ki biz bu insana ne yapalım? Böyle muamele edelim. Şimdi Peygamberimizin döneminde kelime-i namaz ve zekat İslam alametiydi. Neden dolayı İslam alameti Mesela Peygamberimiz döneminde hac İslam alameti miydi? Niye? Çünkü müşrikler de Öyle mi? Demek ki müşriklerle Müslümanların ortak yaptıkları şey İslam alameti ne olamaz. İslam alameti olamaz. Mesela Returullan döneminde sakal İslam alameti miydi? Niye sakalı İslam alameti diyor ama? Çünkü hem Yahudilerde hem de Mekkeli müşriklerde sakal olduğundan dolayı. Demek ki müşriklerin ve Müslümanların ortaklaşa yaptığı nedenle insanlara ne yapılmaz? Müslüman muamelesi yapılmaz. Şimdi gelen bizim kendi zamanımıza. Yani bu o zaman bizi, bağla yani bizi bağlamaz derken, hüküm olarak bizden geçmiş. Şimdi bizim kendi zamanımızda, biz de bir toplumun içerisinde yaşıyoruz. Bizim bu topluma Müslüman muamelesi mi yapacağız, kafir muamelesi mi yapacağız? Hani muamelemizde, normal günlük muamelemizde. Biz bu insanlara hükmederken, bir takım alametlerin olması lazım. Nasıl Resulullah'ın döneminde bir takım alametler vardıysa, bizim dönemimizde de bir takım alametlerin bulunması lazım. Şimdi biz bugün insanlar ne yaparlarsa onlara Müslüman muamelesi yapacağız. Söyle. O kullanmanın küfürü olur. O kullanmazsa... Başka? <gülüyor> Başka? Çok güzel. Peki, la ilahe Allah derse bugün bir adam. Şimdi sokaktan gidiyorsun, herifin birinin elinde tesbih var tek bir çekiyor. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah diyor. Bu arada Müslüman momelesi yapılır mı? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Niye yapılmaz? Çünkü la ilahe illallah bugün müşriklerin de Müslümanların da ortak sözü haline geldi. Allah'ın yerini cennet etsin. Bugün la ilahe illallah hem müşriklerin hem de Müslümanların ortak kullandığı bir kelime. Bak mesela örnek vereyim sana. Ee, çocuk üniversite oku komünisttir. Yani Allah'a bile inanmaz. Ee, Gelirse e, gelir işte, tatile babasının yanına, camiye gider babasıyla beraber bayram namazına. Hani bayram namazı bir adet artık, şey değil yani İslam'ın emri değil. İmam şeyler anlatırken işte eşhedü en la ilahe illallah der, baara baara. Bütün cemaat tepeşinden eşhedü en la ilahe illallah da komünitle beraber söyler. Çünkü ne söylediğini bilmiyor, manasının ne olduğunu bilmiyor. Komünitle beraberinde eşhedü en la ilahe illallah diyor. Mesela bugün bak Deniz Baykal bile cuma namazına gidip o da eşhedü en la ilahe illallah diyor. Oysa Deniz Baykal, yani birkaç tane başka kafir, türban gelecek dedi diye adam ortada birbirine kattı Ama şeriat geliyor. Normalde şeriat meriyat gelmiyor. Yani o türban şeriatın alameti de değil. Hani şeriatta daha önce de söylemiştim, türban diye bir mefhum yok zaten. Şeriatta başörtüsü diye bir mefhum da yok. Şeriatta hicab var, hicab. Kadını erkeğin gözünden tamamen sert eden, kadını tamamen örten hicab var. Bak şeriatla uzaktan yakından bağdaşan en küçük bir şeye dahi bu kadar itiraz eden, CHP'li, böyle katıklı bir kafir bile cuma namazına gidip ne diyor? Eşhedü en ve eşhedü enne Resulullah diyor. He, o zaman demek ki kereme ne değildir? Müslümanlara has bir alamet değildir. Hem Müslümanlar hem de beraberinde kimler hem de beraberinde müşrikler bu kelimeyi söylüyorlar. Peki bugün namaz İslam alameti midir? Namaz İslam alameti değildir. Niye? Aynı örnek. Demir Baykal da namaz kılıyor. Yani ben hiç inanmıyorum aklı başında Böyle zerre kadar aklı olan bir adam Deniz Baykala Müslüman desin. Yani mümkün değil böyle. Bir şey. Veya bir CHP'liye Müslüman desin yani. Ama CHP'lilerle gidip ne yapıyorlar? Cuma namazını kılıyorlar. Veya normal namazını kılıyorlar. Demek ki o zaman ne değildir? <gülüyor> namaz İslam alameti değildir. Neden? Sadece Müslümanlara hak olmadığından dolayı namaz kılan bir adam kendi kanunu Müslümanların kılıcından ne yapamaz? Koruyamaz. Sebebi de de Tekrar söylüyorum. Müslümanlar ve müşrikler arasındaki ortak şeyler ne olamaz? İslam alameti olamazlar. Bir şeyin İslam alameti olabilmesi için oraya kat olması lazımdır. E peki bugün İslam alameti nedir o zaman? Bugün İslam alameti çağın yaygın olan şirplerinden veya sadece Müslümanların kendisinden kaçındığı şeylerden kaçınıyorsa bir insan abu insana ne yapılır? Müslüman muamelesi yapılır. Bir adam oy vermiyorsa, bir adam kabirlerden yardım dilemiyorsa, ...bir adam akılcı değilse... ...mesela yani aklı şeriatın önüne geçirip... ...aklımla şeriatı iptal etmiyorsa... ...bir adam işte çocuğunu okula göndermiyorsa... ...bir adam işte... E, ...tağutu atikirlik yapmıyorsa... ...ve benzeri sadece Müslümanlara... ...kas olan şeyleri bir adam yapmıyor ise... ...bu saydıklarımızın hepsini yapmıyor ise... ...bu adam ne olmuş olur? Bu adama Müslüman muamelesi yapılır. Neden? Çünkü İslam alametlerini yaptığından... ...veya İslam alametlerini... ...ızhar ettiğinden dolayı. Yoksa tekrar söylüyorum... Şimdi bugün insanlar konuşuyorlar. Bakın, e, biz Müslümanlar duyguyla iş yapamayız veya akılla bir iş yapamayız. Duygu ve akıl eğer şeriat destekliyorsa o zaman onlarla amel edebiliriz. Mesela adam bugün kendi kendine konuşuyor. Ya o adamın sakalı var diyor. Nasıl ben alamaca yapıp Muhammed'i yapacağım? Misal, e Resulullah döneminde Müslümanlar haç yapıyorlardı. Ama onlara ne yapıyorlardı? Onlara şey yani sakal mı daha şey haç mı daha İslam'ın belirgin alametlerinden haç. Ama kimse müşrikler haç yapıyorlar diye müşriklere şey yapmamışlardı. Müslüman muamelesi yapmamışlardı. İki, İslam uremasından kim sakallı İslam alameti olduğunu söylemiş. Yani kim demiş mesela sakal şeydir. E, sakal İslam alametidir. Alametler bir zamanda belli olup kıyamete kadar devam etmez. Her zamanı mekana göre, zamana ve mekana göre İslam alametleri ne yapabilir? İslam alametleri değişkenlik arz edebilir. Öyle mi? Bir toplumda selam İslam alametidir. Mesela örnek olarak söylüyorum. Diyelim Amerika'ya gitti bir insan, normal şartlarda tabii yani. Bugünkü gibi şirkin yayınlığı bir ortamda demiyorum da. Normal şartlarda yani. Amerika'ya gitti bir adam, biri sana tuttu selam verdi. Öyle mi? Burada selam ne olur? İslam alameti olur. Niye? Sadece Müslümanlara hak olduğundan dolayı. Ama mesela Mısır'da selam İslam alameti olamaz. Neden dolayı selam İslam alameti olamaz? Çünkü Mısır'ın nüfusunun yüzde okuzu Hristiyan, ve bu Hristiyanlar da selam veriyorlar. Yani Araplarla işçe yaşadıklarından dolayı Hristiyanlar da selam veriyorlar. Hristiyanlar ve Müslümanlar beraber aynı şeyi yaptıkları zaman ne olmaz? İslam alameti olmaz. Tabi bu dediğim gibi tekrarlıyorum yanlış anlaşılmasın. Bu söylediğim normal şartlarda. Yani yoksa bugünkü gibi şirkin yaygınlaştığı hiçbir yerde selam İslam alameti ne olamaz? Selam İslam alameti olamaz. Bu veya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Yani bu zikrettiğim noktaya kadar anlaşılmayan bir nokta var mı? Hadis anlaşıldı o zaman. Bu, evet, sor. Zekat, ben sor. E, yani, Anlamadım, bir daha söyle. Bu müşrikler <gülüyor> hem <gülüyor> şartılar, namaz kılıyorlar. Tamam. Namaz kılıyorlar da. Yani, ama, Kendilerine evet, göre bir ibadetleri var evet. Müslümanlara Müşrikler. Ha anladım. Yani sen soru neydi olarak? yani bunlar e, Müslüman muamelesi yapılır mı diyorsun? Yani dolayı. Yo yapılmaz çünkü zekat sadece Müslümanlara has olan bir şey değil. Bak dedi ki namaz, zekat kelime-i şehadet Resulullah döneminde İslam alametidir. Öyle mi? resulullahın döneminde İslam alametidir. Neden? Çünkü o dönemde bunu sadece Müslümanlar yapıyorlardı. Yani bir müşrik onlar gibi gelip namaz kılmazdı Anlatabiliyor muyum? Daha sonra bunu oldu. Daha sonra bunu herkes yapmaya başladı. Mürtetler de yapmaya başladı. Müşrikler de yapmaya başladı ve bunlar İslam alemeti kabul edilmedi. Buna en büyük değil mesela Hz. Ebubekir namaz kılıp da zekatı vermeyenlere Müslüman muamelesi yapmıyor. O yüzden bunlar kelime-i şehadet söylüyorlar, namaz da kılıyorlar, sadece zekatı vermiyorlar. Demek ki daha peygamberimizden hemen sonra bile sahabe ne yapmamıştır. Sahabeler böyle bir şeye girişmemiştir. Ha burada söyleyeyim. Yani bu konuda belki sadece böyle örneklerle anlattık. İslam uleması da bunu söylüyor. Yani mesela İslam uleması da bu söylediğinizi söylüyor. Nedir? Biz onların söylediğini söylüyoruz, onlar bizim söylediğimizi söylemiyorlar. Ne diyor mesela İslam uleması? Misal, namaz İslam alameti midir? Adamlar bu tartışmışlar. Hanbeliler demiş ki namaz İslam alametidir. Hanefiler demiş ki namaz İslam alameti değildir. Sadece demişler, e, Hanefiler dedim değil mi son? Hanefiler demişler ki cemaatle kılınır namaz İslam alametidir demişler. Çünkü normal ferdi namazı başka milletlerle kılıyor demişler. Ama cemaatle namaz sadece Müslümanlara kastır demişler. Kendi dönemleri için geçerli bir şey bu. Bak onlardan mutlak namazı kabul etmemişler. Hani hemen size çok böyle e, nedir ismi kraldan fazla kralcı olanlar şöyle bir hadis getirirler. Peygamberimiz demiş işte من صلتنا وستقبل قبلتنا وأكل ربيحتنا فهو مسلم له ما لنا وعليه ما علينا Veyahut ona Allah'ın ve Resulünün zimmeti vardır. Kim bizim kıldığımız namazı kılarsa Bizim yöneldiğimiz kıbleye yönelirse, bizim kestiğimizi de yiyerse o Müslümandır, diye. Bak işte namaz İslam alametidir, derler. Biz ne diyoruz? Bunlar zamana ve mekana göre değişen şeylerdir. Eğer Müslümanlara hafza bir toplumda, gene İslam alameti olur namaz. Mesela şafiler demişler ki namaz için, bak bu hadisi alimler mutlak kabul etmemişler. Şafiler demiş ki namaz için, namaz demişler dar bir küfürde kılındığı zaman İslam alametidir, fakat dar bir İslam'da kılındığı zaman İslam alameti değildir demişler. Niye? Çünkü demişler darül İslam'da herkes namaz kılar. Fakat darül küfürde adam kolay kolay namaz kılmaz. Hani zarar verecek kafirlerle namaz kıldığı zaman kılıyorsa demek müslümandır. Demişler. Bak yepyeni bir yorum getirmişler. Kendi zamanlarına göre bir yorum getirmişler. La ilahe illallah için bile bu böyle. Mesela diyelim işte <gülüyor> Şer'in fusiyer diyor ki kişi neyle müslüman olur. Böyle bir başlık atmış. Mesela diyor La ilahe illallah her toplumda şey değildir. Her toplum için, her insanlar için İslam alameti değildir, diyor. Birkaç kabile zikrediyor. Bunların La İlahe İllallah demesi bunları Müslüman yapmaz. Ta ki işte beraberinde Muhammedun Resulullah diyene kadar. Mesela bak, La İlahe İllallah'a dahi adam İslam alameti kabul etmiyor. Aynı şekilde bu hadisin şerhinde Khattabıyla Kade'iyat İmam-ı Müslim şeyde zikrediyor. Nevi şerhinde zikrediyor. Mesela bazı Yahudilerin La İlahe İllallah diyerek Müslüman olmayacaklarını söylüyor. Niye? Zaten La İlahe İllallah'ı inkar etmiyorlar ki diyor adamlar. Adamlar Muhammedun Resulullah kısmını hikaye ediyorlar. Onun için Muhammedun Resulullah demeleri lazım. Hatta başka alimler demişler ki bazıları Muhammedun Resulullah demekle de Müslüman olmazlar demişler. Niye? Yani bu hadisi şerhinde Müslüm'de İmam Nehvi zikrediyor bunları. Niye? Çünkü diyor? Yahudiler diyorlar ki Muhammed Allah'ın Resulüdür fakat Araplara kastır. Demeleri lazım ki Muhammed bütün insanlığa gelmiş o zaman Müslüman olurlar. Yani anlatabiliyor muyum? Bak alimler her zamanda, herkes kendi zamanına göre İslam alametini ne yapmıştır? Farklı bir şekilde şikletmiştir. Onunla bizim kendi zamanımızın da İslam alameti nedir? İslam alameti farklıdır. Bir şey sadece Müslümanlara katsa, tevhid ehlinin amelindeyse bu İslam alameti olabilir. Yoksa ne olamaz? Yoksa İslam alameti olamaz. Anlaşıldı mı? Necmi? Okuyalım. Bu Hureyri radıyallahu anh anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hangi amelin daha değerli olduğu soruldu. Allah'a ve Resulüne iman etmek buyurdu. Sonra hangisi denildi? Allah yolunda cihat buyurdu. Sonra hangisi denildi? Kavlo olunmuş hac buyurdu. Şimdi burada sahabenin biri peygamberimize soruyor. <gülüyor> hangi amel daha değerlidir? Yani hangi amel daha faziletlidir? Daha ehtaldir? Peygamberimiz diyor ki bir Allah'a ve Resulüne iman etmek. Zaten bu biliyorsunuz her işin başıdır. Yani iman olmadığı zaman peşinden gelen hiçbir amel kabul olmaz. Daha önce de bunu zikretmiştik. İki diyor Peygamberimiz Allah yolunda cihad etmek. Bunu da zaten geçen dersimizde yani Kur'an'ın kerimde cihadı anlatırken zaten cihazın faziletini anlatmıştık. Öyle mi? Üç hac yapmak diyor Peygamberimiz. Yalnız burada dikkat ederseniz yani bu hadisin içerisinde daha önce de Peygamberimize birçok soru sorulmuştu böyle. Mesela Büyüsü en hayırlı Müslüman kimdir? İşte Müslümanların elinden ve dilinden emin oldu. En hayırlı İslam nedir? İşte ee, yemek yedirmendir ve bildiğine bilmediğine selam vermendir mesela. Başka bir sahabe işte sorduğunda en hayırlı amel hangisinin vaktinde kılınan namazdır? Mesela i̇bn Mesud hadisinde vaktinde kılınan namazdır. Demiştik ki biz hatırlıyorsanız bu hadisin şerhine ne demiştik? Kim hatırlıyor? Hatırlıyor musunuz Mustafa abi? Soru soranın durumuna göre... Heh. Soru soranın durumuna göre Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Cevap veriyor. Aynı şekilde davetçinin de böyle olması lazımdır. İnsanlara bir şey anlattığı zaman karşısındaki toplumu yani kendi mazeresini çok iyi tanıması lazımdır. Bu adamların eksiği nedir? Ve bu adamlar hangi noktada eksiktir? Bunu tespit ettikten sonra o eksik olan noktanın hayrına ve faziletine dikkat çekmelidir. Şimdi diyelim ki bir adam namazı sürekli vaktinde kılıyor. Öyle mi? Ama anne baba babaya iyilik konusunda bu adamın veya da yemek yedirme konusunda bu adamın sıkıntısı var. Yani cimri bir adam. Ama namazlarını vaktinde kılıyor. Çünkü senin bu adama en hayırlı amel nedir diye sorduğunda namazı vaktinde kılmaktır demen bir şey ifade etmez. Çünkü adam zaten namazını vaktinde kılıyor. Senin buna ne yapman lazım? Resulullah'ın başka sahabeyi yaptığı gibi yapman lazım. Tud'i muttahabe demen lazım. Yemek yedirmendir demen lazım. Yani bu adamın hastalığı ve eksikliği neredeyse o noktayı ne yapman lazımdır? O noktayı gidermen lazımdır demiştik. Aynı şekilde bunu kendimize uygulamıştık. ki yani insanları davet ederken insanların eksiği neredeyse o noktanın üzerine gitmek lazım. Bu davetçilerin önderi olan Peygamberimizin ahlakındandır. Devam edelim. Said bin Vakkas anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir takım kimselere bazı hediyeler dağıttı. Ama içlerinden benim en çok beynimi kazanmış bir kimseye vermedi. Ben de oturuyordum. Ey Allah'ın Resulü falan kimseye niye vermedin? Vallahi ben onun da mümin olduğu görüşündeyim dedim. O da de buyurdu. Biraz sustum. Bu kişi hakkındaki bildiğim kanaat ağır bastı. Söylediğimi tekrarladım. Ey Allah'ın Resulü falan kimseye niye vermedin? Vallahi ben onun da mümin olduğu görüşümdeyim dedim. O da Müslümandı buyurdu. Sonra tekrar bu kişi hakkında bildiğim kanaat ağır bastı. Yine söylediğimi tekrarladım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem verdiği cevabı tekrarladı. Sonra da Ey Sad ben kendisinin dışındakileri ondan daha çok sevdiğim halde sırf Allah onu cehenneme yüzü süzültemesin diye bir kimseye de hediye verebilirim buyurdu. Şimdi bu hadis-i şerifte Peygamber aleyhissalatü vesselam insanlara hediye dağıtıyor. Sa'd da orada oturuyor. Tabi saat diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam'a bizi çok seviyor. Yani bir sahabe var çok seviyor o sahabeyi. Ya Resulallah diyor ona niye vermedin? Ben onun mümin olduğunu biliyorum diyor. Peygamberimiz de diyor ki mümin deme Müslüman de. Yani bu sahabe için. Biraz sonra diyor tekrardan ağır bastı kanaatim. Yani ben o adamın mümin olduğunu biliyorum diyor. Ya Resulallah dedim diyor. Niye ona vermedin dedim diyor. O adamın mümin olduğunu biliyorum bence diyor. Mümin değil, Müslüman de diyor Peygamberimiz tekrardan. Üçüncü kez ailesini tekrarlıyor yine Peygamberimiz aynısını söylüyor. Müslüman de. Daha sonra Peygamberimiz diyor ki ben bazen bazı insanlara fazla veririm. Mesela birini sevdiğim halde ona değil de başkasına veririm ki o verdiğim yüzüstü cehenneme girmesin diye. Şimdi hadi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bazı insanların kalplerini İslam'a sındırmak istiyordu ya. Yani sahabeler çok daha değerli insanlar var. Peygamberimiz onları daha çok seviyor. Fakat ne yapıyor Peygamberimiz? Fakat Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam e, böyle çok sermese de kalbileri İslam'a ısınsın diye bazı insanlara daha fazla veriyor. Ve o adam ateşe gitmesin diye. Yani hani kalbi İslam'a ısınsın, Müslüman olsun veyahut da imanı kuvvetlensin de ateşe gitmesin diye. E zaten bu Peygamberimizin sevdiğinin böyle bir sorunu yok. Yani para versen vermesen, hediye versen vermesen. Galimetten çok versen vermeden Adamın gözü orada değil. Adam zaten iman etmiş. Fakat bu diğeri öyle değil. Daha henüz imanı tam kemale ermemiş. İmanın ne yapması lazım? Kemale ermesi lazım. Bundan dolayı peygamberimiz buna ne yapıyor? Daha fazla veriyor. Şimdi bu hadis-i şerifte dikkat ederseniz sahabe mümin diyor, peygamberimiz müslüman diyor. Sahabe tek mümin diyor, tek müslüman diyor. İman ile İslam arasında fark olduğunu görüyorsunuz. Yani imam bu bu hadisi burada zikretmemesinin sebebi de budur zaten. Yani iman ile İslam arasında fark olduğunu göstermek içindir. Şimdi iman nedir? İslam nedir? Kim söylüyor? İman da e, iman batını İslam zahiri amellerdir. Bu birinci bir görüş. Bazı alimlere göre, bazı alimler demişler ki imanla İslam'ı anlatırken ben bu soruyu sormadım aslında. Sen başka cevap verdin, ben de başka yere geçeyim. <gülüyor> İmanın kelime tanımı, tanımı nedir? İslam'ın tanımı nedir? Konuyla alakası soruyorum. İman nedir? İman, lügatta tasdiktir. Öyle değil mi? Bir şeyi tasdik etmek demektir. Şeriatta ise ağız ile söyleyip, kalp ile tasdik edip, organlarla da amel etmektir. İslam nedir? Teslim. Kişinin ne yapmasıdır? Teslim olmasıdır. Hem lügat manası hem şeriat manası kişinin ne yapmasıdır? Allah Azze ve Celle'nin emirlerine ve dehilerine teslim olmasıdır. Şimdi bazı alimler demişler ki imanla İslam aynı şeydir. Yani imanla İslam aynı şeydir demişler. Hiç aradan fark yoktur demişler. Bazı alimler de demişler ki öyle olmaz demişler. İman batılı idikatlardır. Kişinin inanması gereken şeylere inanması imandır. Amelleri yerine getirmesi de nedir? Amelleri yerine getirmesi de İslam'dır demişler. Bazı alimler de demişler ki böyle de olmaz demişler. Nasıl olacak peki? İmanla İslam beraber zikredildikleri zaman ayrı ayrı manalara gelir. Ayrı ayrı zikredildikleri zaman da ayrı manaya gelir. Yani demişler ki mesela, iman dediğimizde İslam'ı kapsar, İslam dediğimizde imanı kapsar. Anlatabiliyor muyuz? Ama iman ve İslam dediğimizde, yan yana zikrettiğimizde, iman basini amelleri kapsar, İslam ise ne yapar? İslam ise zahiri amelleri ne yapar? İslam ise zahiri amelleri kapsar. Şimdi burada bir de şunu görüyoruz, hadisin içerisinde, bir insanın ima, İslam'ına şehadet etmek kolaydır. Fakat imanına şehadet etmek nedir? İmanına şehadet etmek zordur. Çünkü iman batını bir şey olduğundan dolayı, insan bir insanın imanın ne kadar sahip olduğunu bilemez. Bundan dolayı biz ne diyoruz? Ben yü'minim inşallah diyoruz. Yani Allah isterse, Allah dilerse, Allah'a tevdi edip ben yü'minim inşallah diyoruz, ehl Sünnet'in itikadına göre. Fakat öbür taraftan İslam ise kolaydır. Çünkü İslam'ın yani İslam'ın amellerini bir insan işliyorsa, insan buna ne der? İnsan buna Müslüman der. Aynısı mesela ayetlerde var. وَقَالَتِ الْاَعْرَابُ عَمَنَّا قُلْ لَمْ tu'minu. Arabiler der ki biz iman ettik. Onlara ne gitsin? iman etmediniz. Değil ki biz Müslüman olduk. Öyle mi? Niye? Çünkü diyor daha iman tam kalplerinize girmedi. Yani tam böyle iman kalbinize vakar bulmalı. Sadece Zahiren ne yaptınız? Zahiren geldiniz. İslam'a teslim oluruz. İslam'ın ametlerini yerine getiriyorsunuz. Talat iman daha tam olmamıştır? İman daha tam sinişlerinize oturmamıştır. O zaman bir insanın imanına şehadet etmek nedir? Tekrar söylüyoruz. Zordur. Talat İslam'ına şehadet etmek nedir? Biraz daha kolaydır. Yine burada çok önemli bir nokta var. Yani çok önemli bir nokta. Şimdi Peygamberimiz adama diyor ki sahabeye diyor ki Hakkınızı helal edin. Peygamberimiz sahabeye diyor ki adama mümin deme. O tekrar mümin diyor. Tekrar mümin deme. Tekrar mümin diyor. Üç defa aynı şey oldu. Şimdi normalde ayet ve hadisleri anlamayan İslam'ın usulünü tam vehmedemeyen insanlara göre bir örnek versen mesela, misal, özel özellikle piyasada gezen bazılarına bir örnek versen, bu örneği versen ama bunun hadis olduğunu sikretmesen hemen der ki bu adam kafir olur. Anında, şaşmaz yani. Neden? Bak dediğim gibi bir tane Müslüman var, çok iyi bir Müslüman. İslam aslında tabit olmuş, tevkide olmuş. Peygamberimiz demiş ki ona mesela falan geze mümin deme, gene demiş. Mümin deme deme, gene demiş. Mümin... Kesin şahır olur der. Yani hemen örneğe anında damga getirir. Oysa nedir? Böyle değildir. Bir insanın aslında İslam bir defa sabit olduysa, yani bir defa bir adam Müslüman olduysa, bu adamın tekbir edilmesi zordur artık. Neden dolayı? Bütün şartların yerine gelmesi lazımdır. Ve bütün engellerin de ne yapması lazımdır? Bütün engellerin de ortadan kalkması lazımdır. Bir iki tane ayet ezberlemek Müslümanları tekbir etmeye yetmez. Yani bir iki tane insanın kafasında ayet bilmesi Müslümanları tekbir etmeye yetmez. İşte Allah Azze ve Dele demiş, de ve Allah ve Resul'ün önüne geçmeyin. E ne olur? <gülüyor> Amelleriniz boşa gider. Siz bunun farkına bile varmazsınız. Bak kim Allah ve Resul'ün önüne geçerse bütün amelleri ne olur? <gülüyor> bütün amelleri boşa gider. Oysa ayeti anlamak için daha önce demiştik. Ayetleri bize Peygamberimizin fiilleri açıklar. Birçok sahabe Peygamberimize itiraz etmiştir. Peygamberimizin önüne geçmiştir ama Peygamberimiz ne yapmamıştır? Onları tekbir etmemiştir. Neden? Tekrar söylüyoruz. Tabi aynı zamanda gene yanlış anlaşılmadı Benim bu söylediğim bugünkü çoğunluk için geçerli olan bir şey değil. Çünkü bunlardan Müslüman olmamışlar. Bir insanın Müslüman olduktan sonra teşbir edilmesi gerçekten zorudur. Yani çünkü tekbir şer'i bir hükümdür ve bunun yapılabilmesi için şartların yerine gelmesi lazımdır ve engellerin de yapması lazımdır? Engellerin de ortadan kalkması lazımdır. Yoksa böyle söylüyoruz diye kavram benzerliğinden dolayı bir yanlış anlaşılma olmasın. Bu söylediğim, bu toplum için geçerli olan şeyler değildir. Yani bir insan önce Müslüman olacak, şirkten bir tebedi edecek, iman edecek. Daha sonra bir küfür avali kendinde görülür ise eğer o zaman o adam ne yapılmaz? Hemen her önüne gelen kafasına göre bu adamı tekbir edemez. İşe ehil olan bir insan şartları ve engelleri güzelce araştırdığından, araştırdıktan sonra bu insana ne yapabilir? O zaman bu insana küfür ahkamını uygulayabilirsin. Tamam. Okuyalım niye der mi? Bir, iki, iki. mı okurduk? Bakayım değil mi? Okuyalım, iki cennetler çıkmayalım. <gülüyor> i̇bn Abbas Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana cehennem gösterirdi. Bir de baktım ki cehennemliklerin çoğunluğu kadınlardı. Onlar nankörlük ederler, küfrederler buyurdu. Kendisine Allah'a karşı mı nankörlük ederler, küfrederler denizde. O da kocaya karşı nankörlük ederler, küfrederler, iyiliği inkar ederler. Eğer onlardan birisine bir ömür boyu iyilik etsen sonra da senden hoşlanmadıkları bir şey görse... <gülüyor> Senden asla iyilik görmedim der, buyurdu, demiştir. Sadatâ Resulullah. Şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, bana ateş gösterildi diyor, baktım ki diyor ateşin en çok ehli kadınlardır. Yani ateşte en çok bulunan insanlar kadınlardır. Tabii niye kadınlardır? Çünkü diyor onlar kübre girerler Yani kübrederler yani şey olarak. Tabi sahabe şaşırıyor hemen. Allah'a mı inkişan ederler ya Resulallah? Yani Allah'a karşı mı küfrederler diyor. Yok diyor. Kocaya ve iyiliğe karşı küfrederler. Yani nankörlük ederler. Sen onlardan birine diyor bir ömür boyu iyilik de yapsan, ondan sonra senden bir kötülük görse, döner sana der ki ben senden bir, hiçbir hayır görmedim der. Bunu en iyi bak iki tane yaşlımız bilirler. Öyle değil mi? Yani bir kadına bir ömür boyu iyilik de yapsan, ondan sonra dönsen, kadın senden bir yanlış veya kata görse, sana der ki, ben senden ne gördüm ki? Sen benim ömrümü verdim sana, taşını Sen Senden hiçbir hayır görmedim de kadın sana. Şimdi bu hadis-i şerifte Peygamber aleyhissalatü vesselam Allah'a sığırmanız ateşin ehlinin en çok kadınlar olduğunu söylüyor. E, ateşin ehlinin en çok kadınlar olmasının sebebi bir tanesi budur. Yani nedir bir tanesi? Kadının kocasına karşı mankörlük etmesidir. Çünkü kadının koca üzerinde hakkı vardır. Kocanın da kadın üzerinde hakkı vardır. Yalnız... Kadının, kocanın kadın üzerindeki hakkı biraz daha fazladır. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir hadis-i şerifinde diyor ki benim neşlimi elinde bulunduran Allah'a yemin ederim ki la tueddiye l-mer'atu hakka rabbiha hatta tueddiye hakka devriha kadın kocasının hakkını eda etmediği müddetçe Rabbinin hakkını eda edemez. Yani bir kadın eğer kocası ondan razı değilse Rahman ondan hiç razı değildir bir kadından. Bundan dolayı kadın da sıtratı gereği biraz nankör oldu bundan dolayı. Biraz asi bundan dolayı, biraz duygusal olduğundan dolayı kadın kocasına karşı nedir? Kocasına karşı bu noktada e, görevlerini yerine getirmediğinden dolayı e, kadın ateşin en çok ehlidir. Başka sebepleri de vardır. Mesela kadınların dedikodusu örneğin. Yani kadınlar çok şey dedikodu yaptıklarından dolayı gerçi şimdi zaman tam tersine dönmüş. Peygamberimizin artı zamanı vasfettiği gibi erkekler kadınlardan daha çok dedikodu yapmaya başlamışlar. Kadınlar çok söyledi. Kodya gibi insanlara hakkına girdiklerinden dolayı kadınlar nedirler? ateşin daha çok ehvidirler. Veya kadınlara örtü emredildiğinden dolayı kadın da örtüsüne çoğu yerde ayet etmediğinden dolayı kadınlar ateşin en çok neyidirler, ehvidirler. Mesela kadınlarla ilgili bu konuda örtüyle ilgili şeylerde Peygamberimiz üzerine koku sürdürüp dışarıya çıkan kadına zinakar diyor. Yani başka bir rivayete ona şey arandır diyor. Ee, ona cennet haramdır diyor. Cennetin kokusunu da ayılamaz. Mesela başka bir hadiste diyor e, kocasından hiçbir şey yokken yani beni boşa diyen kadın cennet ona haramdır diyor. Cennetin kokusu ona haramdır diyor. E şimdi kadın e, bir şey iftete almasan hemen beni boşa diyor yani. Yani onun için kadınlar duygusal olduklarından dolayı kadınların yapmış olduğu birçok amel onları cehennem ehli yapıyor. Bundaki en baştaki vasıf da kadının neydi? Kadının kocasının haklarına riayet etmemesi veya kocasına itaat etmemesidir. Tabi bunu söylerken, hani daha önceki derslerde söylemişim. Kadının, kocanın kadın üzerinde hakkı var da. E, kadının koca üzerinde hakkı yok mudur? Onun da kocanın üzerinde bazı hakları vardır. Koca da bunları yerine getirmezse Allah'ın emanetine hıyanet ederek azap görecektir. Yani nedir mesela kadının bizim üzerimizdeki hakkı? Peygamberimiz sorana hadiste ne diyor? Yediğinden yedirmek, giydiğinden giydirmek, başka Yüzüne vurmayacaksın diyor. İnsanların yanında ona küsmeyeceksin. Küsecekten evinde küseceksin. Yani insanların yanında onu ne yapmayacaksın? Rencide etmeyeceksin. Bu da nedir? yediğimizde yedirmek, giydiğimizde giydirmek, onun yüzüne vurmamak, insanların yanında onu rencide etmemek. Bu da nedir? Bu da kadının kocanın üzerindeki haklarıdır. Şimdi bir de bu hadiste dikkat etmemiz gereken bir nokta daha var. O da nedir? Peygamberimiz onlar, küfre girenler dediğinde, yekfur ne dediğinde? Sahabe hemen ne diyor? Allah'a mı küfrederler ya Resulallah diyor. Demek ki küfür lafzı şeriatta kullanıldığı zaman asıl olan nedir? Büyük küfür olmasıdır. Öyle mi? Şimdi sahabe hemen ne anlıyor? Arap olan olmaz. Dileliği bilen onlar. Demek ki Arap logasında, Arap dilinde küfür kelimesi kullanıldığı yerde başlangıç olarak hangi manada anlaşılır? Büyük küfür insanı dinden çıkaran küfür manasında anlaşılır. <gülüyor> Daha sonra eğer ekstra bir delil gelirse ve bu küfrün büyük küfür olmadığını gösterirse bu hadiste olduğu gibi ya Resulullah açıklarsa veyahut da söylediği adama kafir muamelesi yapmazsa o zaman biz ne diyebiliriz? O zaman diyebiliriz ki buradaki küfür nedir? Buradaki küfür küçük küfürdür. Ama normal şartlarda küfür kelimesi naslardan birinde geçiyor ise oradaki küfür nedir? Oradaki küfür büyük küfürdür. Adamı dinden çıkaran küfürdür. Mesela buna bir tane örnek verelim. Ve <gülüyor> men la yahkum bima anzalallah fe ula'ike hum Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler işte onlar kafirlerin ta kendileridir. Şimdi bazıların diyorlar ki buradaki küfür insanı dinden çıkarmayan küfürdür. Buradaki küfür küfrun dühle küfürdür. Yani ismi küfürdür fakat insanı da dinden çıkarmaz. Bu küçük küfürdür. Biz buna nasıl cevap veririz? Birçok yönden cevap ver de konumuzla alakalı bir tane cevabı sadece söylüyorum. Biz deriz ki Arap lukasında küfür kelimesi kullanıldığı zaman asıl olan nedir? Asıl olan bunun büyük küfür olmasıdır. Yani sahabe de böyle anlamıştır. Resulullah onlar kafir olur dediğinde hemen ya Resulallah işte Allah'a mı kafir olurlar demiştir. Demek ki küfür Arap lukasında kullanıldığında Maide 44 de buna dahildir. Başka yönlerden de tabi Maide tekinin büyük küfür olduğu bellidir de bizim konumuzla alakalı kısmını söylüyorum. Asıl olan nedir? Asıl olan küfür, insanı dinden çıkaran manada olduğudur. Ama bunun yanında başka bir nokta daha var. Gene etmemiz gereken. Her gördüğümüz küfür de adamı dinden çıkaran küfürdür de demek değil. Burada olduğu gibi. Yani onun için ne yapmak lazım? Biraz olaya bakmak lazım. Kast edilen büyük küfür oldu. Hiçbir yan delili yoksa sadece o nasıl varsa kasıt burada nedir? Büyük küfürdür. Ama diyelim e, farklı rivayetler varsa konu hakkında veya farklı anlayışlar ve kaideler varsa o zaman bunu küçük küfür olma ihtimali de nedir? <gülüyor> bunun küçük küfür olma ihtimali de vardır. Hocam burada bir şey sorayım. Soralım şey. E, yalan, söylemek küfür e girer. Küfür e girer. yalan söylemek küçük küfre girer mi? Yalan söylemek küçük küfre değil, küçük nifaka girer. Öyle, Öyle Çünkü yalan söylemek münafıklığın alametlerindendir. Fakat insanı dinden çıkaran alameti değildir. Yani şeydir. E, küçük şeye girer, küçük nifaka girer, ameli nifaka girer veyahut da. Bütün mahsli, şimdi biz daha önce hatırlıyorsanız demiştik ki, iman şube şubedir. Yani bütün taatlere iman deriz. Fakadetsiz fakat Fakadetsiz şube şubedir. Aynı şekilde küfür de şube şubedir. Yani bu açıdan düşünsen, bütün mahsiyetler küfrün bir şubesidir. Yani yalan da aynı şekilde nedir? Yalan da küfrün bu anlamda bir şubesidir yani. Ama adamı dinden çıkarmaz. Tabi helal görürse yalan söylemeyi o zaman dinden çıkarır adamı. okuyalım mı yeter mi yeter mi kolumuzu bitirseydik ama ya neyse vahiru zavane elhamdülillahi Rabbi alemin katı jazz dedik. Bu